Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akın İlhan. Ben Nuran Yüce. Su hakkında bu hafta geçtiğimiz pazar günü yani 20 Eylül'de Dünya Hasan Keyif Günü kapsamında yapılan etkinlikleri konuşacağız. Mezopotamya Ekoloji Hareketi ve Hasan Keyfi Yaşatma Girişimi'nin çağrısıyla dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkinlikler yapıldı, yapıldı ve basın açıklamaları okundu. Bağdat, Başkurt ülkesi, Katalunya, Almanya, İngiltere, İtalya, Batman ve İstanbul'da gerçekleştirilen Eylemlerin ortak bir talebi vardı. Bu da Hasankeyf'i sular altında bırakacak olan Ulusu Barajı'nın derhal durdurulması talebiydi. Biz de su hakkı kampanyası olarak Jinge Kuzey Ormanları Savunması ve Yeşil Direniş Gazetesi ile birlikte İstanbul'da bir eylemde bulunduk. Saat 4 civarında pazar günü. Barış için Hasankeyf diye haykırdık. E, ve Hasankeyf kültürümüz, Dicle doğamız yaşatacağız pankartlarıyla da Hasankeyf'e bir ses vermiş olduk. Evet. Bugün programımızda bir konuğumuz var. İşte bu Uluslararası Eylem'in organizasyonunda yer alan, aynı zamanda Batman'da gerçekleştirilen, eylem içerisinde de bizzat yer alan e, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Hasan Keyfi Yaşatma Girişimi ve aynı zamanda Su Hakkı kampanyası aktivisti olan Ercan Ayboğa. E, Ercan merhaba. Merhaba. merhaba. Merhabalar Ercan. Bugün isteriz ki e, geçtiğimiz pazar günü e, gerçekleştirdiğimiz bizim İstanbul'dan e, ve diğer işte az önce Akgün'ün de e, saydığı e, ülkelerden, şehirlerden Hasankeyf'e ses verdiğimiz eylemin e, eylemi konuşalım. E, neden 20 Eylül Dünya Hasankeyf günü nasıl ilan ettik bunu? Bunun bir arka planını e, konuşmak isteriz ve bundan sonrasında neler yapacağımızı da ...konuşmak isteriz. E, girişi asıl olarak şeyden başlayalım isterseniz... E, ...Dünya Hasan Keyif Günü nasıl ilan edildi? Ercan bunun bir kısaca tarihini anlatabilir misin? E, bu kararı biz 2-3 e, ay önce aldık. E, Hasan Keyif Yaşatma Girişimi ve Birleşiğini olduğumuz... ...Mezoptom ve Ekoloji birlikte... Ee, ekoloji hareketi bu yılın başında genişçe örgütlenmeye başladı daha önce de vardı 2011'den beri vardır ancak çok e, fahal değildi bu sene çok kapsamlı geliştirdi ee, bir o var yani ekoloji hareketinin güçlenmesi iki Hasan gefi yaşatma girişimi son yarım sene içinde bir çok eylem, protesto örgütledi yeniden harita hareketlenmeye başladı ondan önceki üç yıl maalesef etkinliğimiz sınırlıydı hı hı. zayıf kalmıştık bu sene bayağı hareketlendik, güçlendirdik hep birlikte bu yaza doğru şey ihtiyacını hissettik Yani... ...şunu dedik kendimize... ...Rusul Barajı'na karşı Hasan Keyfediş'e... ...neğini yaşatmak için... ...mücadele kazarlığımız... ...tamdır. Bunu hmm. geliştirmek... E, ...ulusal için... E, ...bir eylem günümüz... olmasını ...olma fikri ortaya atıldı. Birlikte ortaya attık... ...ve tartıştık ne zaman nasıl olabilir diye. E, Eylül ayı uygun bir ay olarak... ...önümüze durdu. Yani yazın başındaydık. Yakın bir zamanda gerçekleştirmek istiyorduk. Dünya su günü veya dünya akarsu eylem gününe, gününe yakın olmasını destemiyorduk. Ee, böylece Eylül'e karar verdik. Ee, 20 Eylül olması çok öyle planlı hesaplı veya çok arka planında çok özel bir şey olan yani öyle bir durum yok. Hı hı. E, Eylül ayında çok daha önceki yıllarda da çok sayıda etkinlik düzenledik Bir ara bir kamp, başka hı hı. tür çalışmalar Eylül ayı yeniden hareketliğin genel olarak arttığı bir aydır Evet. E, biz de şey dedik Eylül ayının her üçüncü pazarı e, Şey olsun Dünya Hasan Dünya Hasan keyfini. Keyfini. Aslında tarih, Ercan tarihinden e, yani tarihin öneminden e, ziyade e, bunun uluslararası bir gün olması e, Dünya Hasan Keyif günü ilan edilmiş olması önemli herhalde Çünkü e, Hasan Keyif'in niteliği bunu gerektiriyor e, Birazdan daha detaylı sen bu bilgileri bize aktarırsın dinleyicilerimize aktarırsın ama e, evrensel bir değerimizden bahsediyoruz. Doğal ve kültürel evrensel tüm insanlığın e, sınır tanımayan e, yani ülkelere bölünmüş olsak bile e, hepimizin e, kendisine ait hissettiği bir e, mirastan bahsediyoruz. Bu yüzden herhalde eylemin en önemli e, ya da günün en önemli e, niteliği uluslararası olması. Bu yüzden herhalde bu kadar kısa bir sürede bu kadar e, çok yerde Hı -hı. ses veren ortaya çıktı. Ses verenler çıktı. Evet bir aciliyet de vardı tabii ki. su Barajı inşaatı hızla sürüyor. Bu ayrıyeten su Barajı sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki insanlar etkilemiyor. Ee, daha, aynı, daha çok peki de sayısal olarak daha fazla Irak'ta insanların yaşamına bir müdahaledir. Suriye'de de, Suriye'nin Rojava bölgesine de az sayede de olsa insanların yaşamını etkileyen bir projedir. Ezo Su projesi dünyada en çok tartışılan, eleştirilen baraj projelerinden biridir. Ee, barajlara karşı mücadelele tarihe şimdiden geçmiş zaten. Ee, ama e, baraj inşaatının devamına rağmen susmak istemiyorduk ya kanıksamak istemiyorduk. Hareketlik sağlamak için böyle bir şey yaptık. Şey, yani böyle dünyanın, dünyanın diyorum da birkaç şehirde, birkaç ülkede böyle eylemlerin düzenlenmesi e, şeye dayanıyor. Daha önce iki yıllarda geliştirdiğimiz ilişkiler, e, birlikte çalıştığımız hareket ve STK'larla dayanıyor. Böyle beş, altı yerde daha bu eylem yapılması. Bizim için en önemli eylem, hepsi önemli de ama özel değer verdiğimiz eylem Bağdat'ta yapılan eylemdi. Hı hı. İki gün önce yapıldı. 18 Eylül'de Cuma olmasından kaynaklı. Evet. Ee, Bağdat'ta Belüf sahede genç aktivist bizim ortak çalıştığımız bir ağ, daha var Hasan Keifkili işine dair olduğu bu çerçevede Bağdat'ta bir etkinlik gerçekleştirildi. Çok sayıda aktivist yoktu ama epey ilgi gördü. Önemli olan budur. Kamuoyuna girmesi. Hı hı doğru. Ee, peki. Şöyle bir şey de var Ercan. Hasankeyf'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi süreci var. Yani bunun için çaba gösteriliyor ama şimdiye kadar herhangi bir olumlu gelişme yaşanmadı. Bu UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil olabilmek için gereken 10 kriterden dokuzunu karşılayan nadir belki de tek yer dünyada Hasankeyf. Bununla ilgili neler yapıldı? Yani ne aşamada dünya mirası olarak neden kabul edilemiyor bir türlü Hasankeyf? Büyük de şey diyeyim, on bir yerine getiriyor diyoruz. Evet. Bu iki bilim insan yaptığı bir araştırmada. Ona onu tabii kabul ettiği değil. Bizim idiyemiz evet. budur. Ben şunu diyeyim, dünyada hiçbir varlık beş kriterden fazla yerine getirmiyor. Evet. Burada ise Hasan Hasankeyf'e çevresindeki dijavası sadece kenti düşünmemek lazım. Hı hı. 10, 10 kilitlerden 9'unu yerine getiriyor. Bu olağanüstü bir şeydir. Evet. E, maalesef bugüne kadar e, Hasan Kevçin bir başvuru yapılmadı. Başvuruyu ulusal hükümetler yapması lazım. Hı. Bir, Kültür Bakanlığı bünyesinde yapılıyor değil mi? Normalde olması gereken Kültür Bakanlığı'nın bunun için evet. başvurması gerekiyor. Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girmesi lazım. Hı hı. Hükümet tam tersi Rızı Barajı'dan burayı su altına bırakmak istiyoruz. Bundan dolayı değil, Kültür Bakanlığı hiç harekete geçmiyor, susuyor. Hı -hı. Ee, i̇lk girişim 2001 yılında yapıldı. O zamanın Kazı Başkanı, Kazı'da yer alan Kazı Başkanı değil de 2-3 bilim insanı Kültür Bakanlığı'na böyle bir yönlerde bulundu. Öncelikle geçici listeyi almak gerekir. Hasan Keyif geçici listede bile yer almıyor. Hı -hı. Ee, maalesef böyle bir girişim hiçbir şekilde başlatılmıyor başlatılmadı. Bölgeden, etkilenen bölgelerinin Batman'dan bu yönlü talepler çok oldu. Yerel yönetimler olsun, sivil toplum olsun, Kültür Bakanlığı bu tür çağrılar yaptı. Bizim biz derken yaşatma girişimi birkaç Iraklı, İran'da Uluslararası birlikte 3 yıl önce başlattığımız bir imza kampanyası vardı. Ee, Unesco yönelik imza topladık on binlerce imza bir araya geldi 50 bin'i açtı sanırım ee, biz UNESCO'dan bir girişimde bulunmasını istedik sadece Hı -hı. Hasankeyf için değil Hasankeyf ve Güney Irak'ta bulunan saldıklar için Hı -hı. Ee, o saldıklar Basra'nın kuzeyinde olan saldıklar Orta Doğu'nun en büyük saldıkları Su barajı buraya doğrudan bir tehdit Hı -hı. Ee, burada yüz binlerce insan yaşıyor ee, barajı oradaki doğal dengeyi, kültürel mirası, böylece insanların yaşam araştırmalarının elinden alacak eğer bitirilirse. Bu ikisi için bir çağrıda bulunduk. Ee, Irak hizmeti 2003 4 yılında Irak saldıkları için bir baş, ilk başvuruda bulundu yani listeye alındı. Sonra 2-3 sene önce, 3-4 sene önce bir başvuruda bulundu. Fakat bunun en fazla gitmiyor. Yani ısrarlı olmuyor. UNESCO'da gereğini yapmıyor. Ee, Hı -hı. Onda ilerleme olsaydı bugün daha farklı bir noktada olurduk. Ee, yani hem Aslan Keyif hem ilaksalıklar için bir şey, çalışma yürüttük. Burada önemli olan hem tabii UNESCO'yu baskılamak bir evet. açıdan tabii bir Hı -hı. oluşturmak ama öte yandan sınırın iki tarafında insanlar, sivil toplum bir araya gelip böyle bir çalışma yaptı. Yani biz bu bu tarafta sadece bizi burada e, ki etkileri engendiriyor demedik e, sınırın diğer tarafından Güney Kıbrıs'tan Irak'taki insanların da yaşanmış söz konusu bu da bizim için önemli dedik böyle bir girişim vardı e, tabii ondan çok şey çıkmadı UNESCO pek cevap yani doğruduz bizden konuşmak istemedi bile hep şey dedi işte ülkelerde kültür bakanlığının HMS oluşan UNESCO ulusal komiteleri var, oraya danışın falan filan hı hı. diye. Yani topu oraya attı. Ee, UNESCO maalesef böyle bir konumda yani böyle hükümetlerle bir tartışmaya ya, ya bir şekilde girmek istemiyor. Evet, doğrudur yani. Evet ama süreci tıkamış durumdalar evet. yani bağımsız sivil inisiyatifin uzman kişilerin yaptığı değerlendirmelerle bir başvuru süreci yaşanmıyor bizzat kendilerinin başvuru yapmaları gerekiyor bakanlık başvuru yapması gerekiyor. Ee, bu tür yapılan çalışmaları UNESCO, yani bakanlığın dışında yapılan çalışmalar UNESCO' dikkate almıyor. Ee, bu noktada da hani insanların elinin kolunu bağlamış, bağlamış. durumda ama tekrar hatırlatacak olursak, her ne kadar iki bilim insanının değerlendirmeleri de olsa 12 bin yıllık kesintisiz bir tarihin yaşandığı bir bölgeden bahsediyoruz. Hı hı. Gidip görenler ya da fotoğraflarını görenler fark edeceklerdir ki işte doğayla insanın ne kadar uyumlu bir arada yaşadığının açık Hava müzesi hali. Hı -hı. E, Hı -hı. Yani bunun yok edilmesi cidden... E, cinayet demek. Cinayet Kültürel demek. bir cinayet demek. Doğal cinayet demek. Evet şimdi... Şuna e ekleyeyim. Hı -hı. Ee, yani Hasan Kevf gibi bir açık hava müzesi dünyada az bulunur. Orta Doğu'da var mı başka? Şu, e, bir yerden sayılır. E, şu bu... Haziran sonunda... Alman en bon kentinde... UNESCO'nun yıllık toplantısı oldu, oturumu oldu. Hı hı. Orada Diyarbakır Kalesi ve Bahçeleri ile EFES yani Dünya Miras Listesine alındı. Hı hı. Evet. Bu çerçevede, e, yani bu oturum öncesi sivil toplum kuruluşları bir araya geldi iki gün boyunca. Bir arkadaş katıldı. Burada hem Diyarbakır hem Hasan Keyfi anlattı. O genişçe olan, çok geniş bir koalisyon veya... E, A tarafından yapılan bir konferanstı. Dünya Miras e, İzleme Kuruluşu adı altında. World Heritage Watch diye. Burada şey talebi çok ön plana çıktı bu yıl ilk defa. Artık sadece uluslararası hükümetler değil de sivil toplum ve yerel yönetimlere de bir mekanizma oluşturulması lazım. Evet, olması Burası, bunlar şey. da artık bir şekilde bir girişimlerde bulunabilmeleri gerekiyor. Kapı açılması Hı -hı. gerekiyor. Böyle biraz tartışılmaya başladı. Ayrıca şunu da ekleyeyim. UNESCO'ya alternatif olarak e, sanırım 20-30 yıl önce Europa Nostra diye bir evet. e, şey Bizim oluşturdu. Avrupa. Evet. E, yine Sivil Toplum Kuruluşları bir araya geldi. E, Europa Nostra diye bir kurul oluştu. Buraya Sivil Toplum Kuruluşlar kültürel ve doğal miras alanlarına varlıkları için başvuruda bulunabiliyor. Onu da başvuruldu Buraya zaten. gene başvuruda bulunduk. Biz hı. erken geniş bir koalisyonen, yani İstanbul'da hı. bir dernek üzeri yürüyen bizim girişimin ve başka aktörlerinde desteklediği çok geniş bir ekip tarafından bir başvuru yürüyor. Yakın bir zamanda birkaç hafta içinde bu cevabın gelmesini bekliyoruz. E, Europonastra tabi çok bilinen bir şey değil ama kısmi olarak kamuoyu oluşturabilecek bir oluşumdur. Hı. Yani bu alanda her türlü imkanları araçları kullanmaya çalışıyoruz Evet güzel gelişmeler En azından bir olumlu bir şey var şimdi bir şarkıyla ara vereceğiz Ondan sonra ikinci bölümde yine Hasan Keft'ten bahsetmeye devam edeceğiz Ruhi sudan dinliyoruz Sultan Suyu Sultan soğuyo gibi çarlaye bakma, Sultan soğuyo gibi çarlaye bakma. Durulur gam yeme, diye bana gönül, diye bana gönül. Her başında duma. Dağ başında kış, erilir kan yeğme, divane göğür. Her başında duman, dağ başında kış, erilir kan yeğme, selam söylen dosta gidene bizden selam söylen dosta gidene yuh yalamcıya lanet na lanet na Onca bunca düşmanlardı Yeter ne yorulur gam. Sultanam da serdirse rada bir sultanam da alem serdirse rada geldi başa kalsın bu kalsın bu Le misin yel erilirga. Evet, su hakkında ruhi suyun Sultan suyundan sonra Ercan Ayboaylı Mezopotamya ekoloji hareketinden Hasan Keyfi yaşatma girişiminden aynı zamanda su hakkı kampanyasından Ercan Ayboaylı konuşuyoruz. Geçimiz pazar günü yani 20 Eylül'de Dünya Hasan Keyf gününü kutladık. Bu kapsamda pek çok yerde hem Türkiye'nin hem de dünyanın değişik şehirlerinde e, çağrıda bulunduk. Hasan Keyfe ses verdik. Ulu Su Barajı'nın altında e, sulanın kalmasın. altında kalmasın diye. Evet. Şimdi şeyi soralım hani neler oluyor? Ulusu Barajı'nın şu anda hangi aşamada olduğunu yani hangi aşamadadır şu anda Ulusu Barajı inşaatı Ercan? Ulusu Barajı'nın inşaatının tahminimizce yüzde seksen beşi belki yüzde doksanı bitmiştir. Hmm. Ee, baraj gövdesinin kendisi bitti sayılır. Küçük işler kaldı belki. Daha çok çalışmalar... E, HES Yani böylelik santral üzerinde Hı -hı. E, Yani git, bitmemişiz hes Bitmemişiz HES halen çalışmalar devam ediyor Ama hangi aşamada bilemiyoruz Genel olarak desteği zaten pek bilgi vermiyor Evet e, Hı -hı. Ne zaman inşaat bitecek Planlamaya göre ne zaman su tutulacak Bu konuda hiçbir bilgimiz yok Ama tahminimizce bu Gerçek iki yıl sonra En erken gerçekleşir Niye sorarsanız çünkü 3 aydır inşaat devam etmiyor. 3 ay önce inşaat durdu. 3 ay önce, tam 3 ay önce işçiler, inşaata çalışan işçiler e, alt yüklenince şirket Mala Mira'nın saldırısına maruz kaldı. Önce birkaç kişi işten atıldı bunu eleştirince. Könülük elemanları saldırdı silahla. 3 kişi yaralandı. Ve bütün işçiler toplanıp makineleri, ofisleri, iş araçlarını yaktılar. O gün bugün İnşaat yok, işçiler fiilen grevde, bazen gör görüşmeler yapılıyor ama bir anlaşma yok. Bu devam ettiği gün, et, 3 ay devam ediyor. 3 ee, aydır böyle yani. Ama bir gün çözülür bu tabii ki. Ya yeni işçi getirler başka şirketleri ya da teklifte sunular. Ee, ayrıca çatışma ortamı var, o da çok... İnşaatın açısından avantajlı değil. Hı hı. Bu yıl belki de hiçbir şey yapılmayabilir artık. Ama gelecek yılın başında, en geç Mart ayında bir ihtimalle yine başlarlar. Tabii ki kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ee, i̇nşaat, ya pardon barajın etkileyeceği alanın çoğunda kamulaştırma aparatları bitti sayılır. Ee, Birçok köylünün itirazı var. Mahkemeler devam ediyor kısmen. Ee, %170'i falan eee %170'ine kamulaştırma gitti. Diğene de şimdi gitmiş olması lazım. Eve gitmek üzeredir. Hala böyle çözülmeyen sorunlar çok. Ee, ve önemli bir sorun Yeni Hasan Keyfi'nin daha bitmemiş olması. Hı hı. Şey deliliyor. Yeni Hasan Keyfi evet. Şu anki mevcut Hasan Keyfi'nin 2 kilometre kuzeyinde Raman Dağının eteğinde Kamu binaları büyük oranda bitti. Yollar iyi, iki şekilde yapıldı. Ama konutlar henüz yapılmadı. Konutlar e, nişatına bile başlanmadı. İhaleleri yapılmamıştı bir, birkaç hafta öncesine kadar. E çünkü bazı sorunlar var. E, bu Mayıs ayında bir genelge çıktı. Genelgede işte Hasan keyfin nakillerine ilişkin bellemeler vardı. Burada ...zaten... ...sorunlu bir proje... ...burada bir başka sorunlar daha ortaya çıktı... ...bunun üzerine... ...girişim olarak... E, ...girişim aracılığıyla... ...öyle diyelim... ...birkaç köy Hasan Keyifli... ...bu genergeye dava açtı... Hı hı. E, ...eleştiri şuydu... ...bekar olan insanlar... ...fazla bir hakka sahip değiller... ...çocuklar hiç dikkate alınmıyor... E, Dükkan sahiplerinin hakları da belirte işler ediliyor. ve bunlara eleştirdiğim eleştirerek bir dava açıldı. Bir ay önce genelge iptal oldu. Yeni bir genelge hazırlanıyormuş. Öyle duyumlar aldık. Yakında yeni bir genelge çıkabilir. Çıkarsa e, ihaleler de yapılabilir. Yeniden ya, sen keyifte. Ama bu ne zaman olur bilemiyoruz. E, köylü yani yeni geliştikten gelişikten sonra bir iki ay içinde Hasan Keyifler başvuruda bulunması lazım. Ona göre konut yapılacak. hem yani daha önümüzde duran bir süreç var. Yine hastan e yakın yeni e, büyük köprünün inşaatı devam ediyor. O da bitmemiş daha. Çözülmeyen sorunlar çok da. E, Neden dolayı da en erken durduramazsak eğer iki yaklaşık iki yıl sonra su tutulmaya başlanabilir. Hı. Ağzından yer alsın diyeyim. Şey <gülüyor> Can. E, aslında bu e, Ilısu e, Baraj Projesi'nin tarihi yeni değil. Bunu hatırlatmak lazım. 1956'lardan beri süre gelen bir e, şey, proje. Israrcılar yapma konusunda e, ama uluslararası e, bankalar, yabancı bankalar bu süreçten dışlandı kredi vermekten vazgeçtiler. Bu hep hareketin sayesinde, mücadelenin sayesinde gerçekleşen şeylerdi. Yine işte senin de ifade ettiğin gibi bir zamandan beri hani çok şey yapamıyorlar, adım atamaz durumda. Ve yine başında söylediğimiz gibi programın bu uluslararası yürütülecek yerhalde ve uluslararası yürütülecek kampanyayla birlikte bu süreci durdurmak hala çok olası çünkü hani tekrar tekrar anlattığımız gibi ifade edildiği gibi bu doğal ve kültürel mirasın bir parçası tüm insanlığın kültürünün bir parçası. Belki biraz da şeyden bahsedebiliriz zamanımız bit bitti pardon bitmek üzere diyecektim. Hani 50 yıllık bir enerji projesi için 12 bin yıllık tarihi sulara mı gömeceğiz Hayır. Buna vicdan, mantık, akıl el vermez. Yani evet. Ra Diyelim. razı gelmeyiz demek lazım. Diyelim ve bitirelim artık. Yani. Evet Ercan. baktığımız. Tabi tamam. Yani, e, Çok kısaca daha geniş bakmak lazım yani sadece kültürel ve doğal mirası yok olmuyor. Yani büyük coğrafya da yaşam, yaşam'a bir saldırı var yani. Evet. Bir, evet mirasla birlikte mevcut sosyal yapıya karşı ekonomi yapıya karşı. Halkın yerel süren özelliklerine karşı bütün en büyük bir müdahale, tahkim aracı, yok etme aracı olarak görüyoruz bu su aracını. Evet. Bundan dolayı da... Iyi, Buna karşı da hayır demektir. De. Evet, hı. çok Ve teşekkür ediyoruz. Size da hı hı. İnanıyoruz. evet. Teşekkürler Ercan. Su hakkından bu haftalık bu evet. kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.